Merkezden biraz uzakta ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini aradılar. O sırada vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza radıyallahu anhın karnını yarıp kara ciğerini çıkarmıştı. Ciğeri hinde götürdü ve ''Babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin?'' dedi. Hint, ''Ganimetlerden bana düşen payın tümünü'' dedi. Vahşi ciğeri göstererek, ''Bu Hamza'nın ciğeri'' dedi. Hint, ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. ''Onun cesedini bana göster'' dedi Hint. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hint, Hamza radıyallahu anhın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp vahşiye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak ''Bunu tat ey hain'' diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Süfyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle ''Ey Kinane oğulları!'' Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi diye bağırdı. Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme dedi. Ebu Süfyan, bu sadece bir hataydı. O sırada Ebu Amiroğlu Hanzalan'ın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zamanda arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın. Daha sonra Hint ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle ''Ey Kureyşliler!'' Benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzala radiyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular. Ubey'in doğru söylediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve daha saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Sufyan atını daha doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hubal, kendini göster, dinini yücert. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anha gidip şöyle cevap vermesini söyledi. Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde. Ömer radıyallahu an Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve... ...peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan... ''Ey Ömer ne olur söyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü?'' dedi. Ömer radıyallahu anh... ''Allah'a and olsun ki hayır Birakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor.'' dedi. Ebu Sufyan da senin sözünün İbni Kamiya'nınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi. Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi. Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere. Bunları duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabe de şöyle bağırdı. Bu aramızda bağlayıcı bir randevu. Ebu Sufyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer radıyallahu an onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sadı aşağıya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 Biz İbnü Bey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı hazreçlilerle Evslilerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik.